Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefii'i günubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Üfiruun ala enfusihim ve lev chaana bihim khasasa saddakallahu'l aziz Değerli kardeşlerim Bugün de Müslümanın şahsiyetlerinden bir diğer önemli madde olan fedakarlık hususunda konuşacağız. Değerli kardeşlerim, her bir Müslümanın üzerinde barındırması gerektiği, hayatında hiçbir an yanından ayrılmaması gereken özelliklerinden birisi de fedakar olmasıdır tabi fedakarlık dediğimiz zaman şunu kastediyoruz fedakarlığın anlamı bir şeyi başka bir şeye üstün tutma tercih etme ve bir insan bir şeye kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi başkasına vermesi bunun dışında fedakarlıkta bulunması kendisini feda etmesi Herhangi bir şeyin kullanımında önceliği başkasına vermesi fedakarlık genel itibarıyla budur. Tabii ki Allah Teala insan nefsini bencil ve egoist olarak yaratmıştır. Nefsin önceliği her zaman kendi çıkarıdır. Önce hep kendini düşünür. Nefis bu açıdan aç yaratılmıştır ve Menfaat peresttir. İşte bir insan nefsinin bu kötü özelliği yenip nefsindeki bu çirkinlikleri attığı zaman ortaya bir yücelik olan fedakarlık değerini çıkarmış olur. Tabi bu bir önemli ahlaki ilke olduğu kadar bir irade gücüdür. Bir insanın bunu kendisinde bir iç Kuvvet olarak, irade olarak benimsemesi ve bunu hayatının bir parçası yapması gerekir değerli kardeşlerim. Tabi fedakarlığın pek çok tarifi var da bu tariflerden bir önemli olan da şu ki bir insanın her türlü zahmet ve zorluğa rağmen zahmet ve zorluğa göğüs kererek bağrına basarak davasında sebat etmesidir fedakarlık bir insan her türlü zorluğu göğüs gererek eğer davasında samimi ve sabit durumda ise o insan fedakar insandır yoksa bir zorlukla karşı karşıya kalmadığı zaman iyi günde herkes her şeyi yapabilir önemli olan kötü günde iyi şeyler yapabilmektir Zoru başarmaktır önemli olan. Kolayı zaten herkes başarır değerli kardeşlerim. Başta okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala bize sahabelerin fedakarlığını anlatıyor. Buyuruyor ki "Ufiruna ale enfusihim vel au bihim O sahabeler, o müminler öyle kimselerdir ki kendileri muhtaç olmalarına rağmen ...başkalarını... ...kendilerini tercih ederler. Bu ayetin sebebini... üzerine daha sonra geleceğim ama... ...önce bu ayetin manasını... ...paylaşmak istedim. Ne demekmiş? Bir insanın... ...kendisi bir şeye... ...muhtaç olmasına rağmen... ...başkasını tercih etmesi. işte ...gönül zenginliği bu. Başka bir ayet-i kerimede de... ...Allah Teala... ...len tenalul birra hatta... ...tunfigu mimma tuhibbun. Siz... Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek bir iyilik makamına ulaşamazsınız. Yani bir insanın sıradan bir şeyleri vermesi cömertliktir, sahavettir. Verebilir. Normal bir şeyi vermek normal cömertliktir de gönlün arzu ettiği, nefsin sevdiği, kendisine tercih ettiği kalmasını istediği zor geleni vermesi işte o fedakarlıktır. Yani normal bir şeyi vermek cömertliktir, Ama sevdiğini vermek ise sevdiğini vermek fedakarlıktır. Bunun tabii ki fedakarlığın hayatın pek çok evresinde çeşitli yönleri vardır. Değişik biçimlerde fedakarlıklar yapılmıştır ki bu konuda... En önemli fedakarlıklardan birisi Değerli kardeşlerim Bir insanın imanı Davası inancı uğruna Evini yurdunu barkını Terk etmesidir Kim gibi hicret eden Muhacir sahabeler gibi Mekke'de bulunup da Evini yurdunu Barkını her şeyini terk edip Üzerindeki bir tane Gömlekle Sırf inancı uğruna Medine'ye giden insandır fedakar insan Kimdir fedakar insan? Evlendiği gece hanımını yatağında bırakıp Cihad çağrısına boyun eğerek şehadet şerbetini içmeye giden sahabedir Hazreti Hanzala gibi Yine ta çok uzak mesafeleri kat ederek Dünyanın ta öte uçlarına hakkı tebliğ vazifesi için diye fedakarlık gibi Çin'e giren sahabe gibi İstanbul'un fethine giren Ebayyubel Ansari ve daha nice sahabeler gibi değerli kardeşlerim bunların dışında tabii ki tarihte fedakarlığın pek çok örneğini görüyoruz kim gibi Buhara'dan Kahire'ye Mısır'a yalnızca Peygamberimizin bir sözünü işitmek üzere giden sahabe, muhaddisler gibi raviler gibi dolayısıyla da bir insanın inancı uğruna göğüs geldiği her türlü zorluk bir fedakarlık nişanesidir. Bunu yaptığı takdirde bir insan Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de övdüğü o yüce şahsiyetler makamına ermiş olur. Bu tabi ki fedakarlık aynı zamanda bir iman derecesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz buyurur ki: "Lâ yutminu ahadukum hattâ yuhibbe li Sizden biriniz kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe, istemedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz. Bir insanın tam olarak ...kamil manada... ...iman derecesine ulaşabilmesi için... ...kendisi için istediğini... ...kardeşi içinde... ...hani kamyonların arkasında... ...eskiden öyle yazardı... ...benim hakkımda ne düşünürsen... ...Allah sana bin mislisini versin diye... ...işte öyledir... ...kardeşi için istediği... ...her türlü iyiliktir bir insanın... ...kardeşi için... ...mümin kardeşi için... ...ne kadar çok iyilik düşüncesindeyse... ...işte bu insan o kadar fedakarlık mertebesine ermiş bir insandır. Tabi sahabelerin fedakarlığından bahsederken Kur'an-ı Kerim'deki Deh Suresi'nde أَسْتَعِذُ بِاللَّهُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ esira" Ayetini unutmamalıyız. Rivayete göre Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Peygamberimizin kızı ve damadı ...hani onlarda birer anne baba olarak... ...çocuklara hastalanmış... ...Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz... ...tabii anne babaya da bu ağır gelmiş ki... ...birkaç gün geçmiş... ...çocuklar iyileşmiyor... ...biraz da artık üzülmeye başlamışlar... ...sonuçta... ...demişler ki eğer Allah... ...çocuklarımızı iyi ...üç gün oruç tutacağız... ...kendi kendilerine böyle niyete girmişler... ...gerçekten... Bir süre sonra bunlar çocuklar iyileşince de ikisi birlikte oruç tutmuş. Ne için kendi kendilerine söz verdiler? Oruçlar her ikisi de oruçlar iftar vakti olmuş birinci gün tam iftar edecekleri sırada çok basit bir yiyecekleri var. Kapı çalıyor, uyut imuna yemek yedirirler. ...ala hubbihi istemelerine rağmen, kendi ihtiyaç duymalarına rağmen miskinen, miskine yedirirler. Yani tam bunlar iftar vakti yaklaşmış ki, iftar etmek üzere oldukları sırada kapıya gelen bir fakire... İftariyelerini iftar için hazırladıkları yemeği veriyorlar Ne kalmış kendilerine? Hiç İftar vakti elinizdeki yiyeceğiniz bir avuç işte her neyse yiyeceğinizi başkasına Vermiş Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Sonra ardından aç karna uruç tutmak zorunda kalmışlar Su içmişler ertesi gün yine uruç tutmuşlar Ta 48 saat olmuş ki ikinci gün iftar vakti tam imtihan bu ya tam iftar edecekleri sırada kapı çalıyor kapıdan bir yetim e Allah için yardımınız açım yardım edin dediklerinde birbirlerine bakıp ama hiç tereddüt etmeden buyur deyip ellerindeki iftarlıklarını vermiş Hazreti Ali ve Hz. Fadım'a ne olmuş? İki gün üst üste oruç tuttular aç. aç olarak. Tabii ki bu orucunda özellikle adak orucunun peş peşe tutulması gerektiği için de üçüncü günde o şekilde oruç tutuyorlar. Üçüncü gün akşam da yine iftar vakti geldiğinde tam iftarlarını açmak üzereyken bu defa bir esir kapılarını çalıp yemek istiyor. O günde yine temin ettikleri iftar için hazırladıkları şeyi veriyorlar ve böylece üç gün üst üste yalnızca su ile oruç tutuyor. Kim? Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma. İşte değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'deki bir rivayete göre Teh Suresi'ndeki ayetler bunlar için inmiş. Kim için? Başkasını kendisine tercih eden sahabe için. ...kim için? Aç, oruç tutan... Hazreti Ali için... ...sadece bir gün değil... ...üç gün üst üste aç olarak... ...oruç tutmuşlar, neden? Çünkü Müslümanlık... ...fedakarlık dinidir... ...Müslümanlık... ...kendisi için değil, başkası için... ...yaşama dinidir... ...Müslümanlık kardeşi için yaşama dinidir... ...Müslümanlık... ...toplum için yaşama dinidir... Müslümanlık bir insanın kendisini toplumuna feda etmesidir İşte böyle olduğu için de bunun değişik yönlerini görmüş oluyoruz Tabii ki yemekle değil başka şeylerle canla da fedakarlık olur Ki bunun da pek çok örneğini görüyoruz değerli kardeşlerim Yine sahabeden Ebu Talha radıyallahu anh Ebu Talha kimdir? Hz. Enes'in üvey babasıdır. Ümmü Süleym, Hz. Enes'in annesi, kocası öldüğünde Ebu Talha kendisiyle evlenmek istiyor. O da nasıl bir sahabe, nasıl bir kadın ki evlenmek isteyen erkekten tek bir isteği var, Müslüman olması eğer Müslüman olursan ancak evlenirim mehrim budur diyor ve o anda kocası Ebu Talha Müslüman oluyor ve öylece evleniyorlar. Biliyorsunuz zaten şer anda Müslüman bir hanım gayrimüslim bir erkekle evlenemez daha sonraki oluşan kurallarla. Dolayısıyla da bu Ümmü Süleym Ebu Talha'nın Müslüman olmasının da vesilesi kocası. İşte bu biz bu Ebu Talha ile Ümmü Süleym'i başka bir yerden daha hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Hepimizin bildiği o meşhur kıssadan. Ebu Talha ile Ümmü Süleym evleniyor. Bir süre sonra çocukları oluyor. Tabii ki her çocuk gibi, bebek gibi belli bir zaman geliyor ki bebek hasta. Bir gün, iki gün, üç, beş gün bebek, bebek iyileşmiyor. Her gün biraz daha durumu kötü. Yine bir akşam Ebu Talha eve geldiğinde hanımı Ümmü Süleym'e çocuğun durumunu soruyor. Çocuk nasıl diyor. Kadın da kocası yorgun argın geç vakit eve gelmiş. Kocasına yemeğe sofrayı hazırlıyor. Kocası yemek yediği yerde diyor ki eskiden daha sakin. Eskisinden daha huzurlu daha sakin. Kocası da anlıyor ki iyi çocuk demek ki iyileşmeye başladı. Yemek yedikten sonra e, tabii çocuk da uyumuş kabul ettiği için yatağa geçiyor. O sırada Ümmü Süleym de süsleniyor kocasına. O gece birlikte oluyorlar. Sabahleyin Ümmü Süleym kocası Ebu Talha'ya soru soruyor. Diyor ki sana bir şey sorayım. Diyelim ki komşu sana bir komşu emanet bir şey verse Sonra da emanetin Geri istese Verir misin? Ebu Talha tereddüt etmeden Cevap verir, Tabi veririm. Mal sahibi kendisidir. Mal sahibi malını isterse emanet tabii ki veririm. Hemen kadın diyor ki Allah emanetini Aldı. Sana çocuğu Emanet olarak vermişti. Bebeğimiz vefat etti. Tabi Ebu Talha Bu şok haberi karşısında Sinirleniyor Dönüp diyor ki Sen bunu dün biliyor muydun gerçekten Dün akşam geldiğimizde Çocuk o anda da ölmüş müydü Senin haberin var mıydı Yoksa şimdi mi söylüyorsun bana Evet diyor haberim vardı akşamdan Akşamdan ne büyük sahabe kadın ki Kocasını üzmemek için Cenaze Bu saatten sonra yapacak başka bir şey yok gidip de akşam kocasının üzmesinin de bir alemi yok sabaha kadar bağrına basıp o sıkıntıyla cenaze haberini gizliyor kocasına sabah bildiriyor işte Ebu Tanha da sinirlenince biriden ne yapacağını şaşırıyor Öyle bugün toplumumuzda olduğu gibi paldır kürdür girişim gebertim şu kadını demiyor şaşırıyor doğru peygamberimizin yanına gidiyor Peygamberimize durumu arz ediyor Ya Resulallah bizde böyle böyle oldu Evet geldim çocuk ölmüş Hanım bana söylemedi İşte gecede beraberdik Sabah böyle böyle deyince Diyor ki beraber oldunuz mu Evet diyor Onun üzerine peygamberimiz dua ediyor Ya Rabbi bunlara hayırlı evlat ver Diye bu duasından sonra da ikisinin birlikte Evladı oluyor ve Tam 10 tane çocukları oluyor bunun ikisi vefat ediyor Sekiz tanesi de Büyük alim insanlar oluyor Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in Ortak çocukları olarak değerli kardeşlerim İşte kimden bahsediyoruz Ebu Talha'dan Ebu Talha radıyallahu anh Değerli kardeşlerim Bedir savaşına katılıyor İslam'ın ilk Büyük zaferi Bedir savaşında o kadar çok büyük fedakarlık yapıyor ki o zaman deriden yapılmış bir kalkanı var. Deri kalkan ile peygamberimizin önünde kendi vücuduyla peygamberimize siper oluyor. Ve yara Resulallah ne olur sakın ayağa kalkmayın, üst taraflara çıkmayın. Çıkarsanız sizi görürler ve size e, canınıza kastederler diye de Peygamberimizi uyarıyor Vücuduyla tam olarak Peygamberimize siper oluyor Ebu Talha ve o savaşta Mesela daha sonraki Katıldığı savaşlarda da Huneyn savaşından başka savaşlarda Çok büyük fedakarlıkları Olan bir sahabe Ebu Talha Değerli kardeşlerim Neden bahsediyoruz sahabenin Kendi kendini Peygamberimize de başkasına da Nasıl siper ettiği Nasıl bir fedakarlık yaptığı. Tabii ki başta da söylediğimiz gibi fedakarlığın değişik yönleri var ki hayatın her alanında değişik biçimlerde bir insan maruz kaldığı her olayda fedakarlık imtihanıyla da karşı karşıyadır. Rabbena hep bana diyorsa bir insan fedakarlık sınavından başarısızdır sınıfta kalmıştır. Önce ben diyorsa Bana ne elden diyorsa bir adam Fedakarlık sınıfında Çakmıştır o insan Değerli kardeşlerim İşte Hazreti Mevlana da Bu fedakarlığı Başka bir kendi usulüyle Kumaş ticaretine Benzetiyor ki Bir insan diyor Kendi elinde kumaş tüccarı Değişik tiplerde kumaşlar olsa Bunların içerisinde en çok para kazanacak hangisiyse bir açından en az o kumaşı sever. Neden? Yanında hiç tutmak istemez. Çok değerli, çok para kazanacağını düşündüğü kumaşı hemen satar. Bir an önce işim garanti olsun. Bir an önce para kazanayım diye. Yarın ne olacağı belli olmaz. İşte bir insan fedakarlık gibi hasletlere öyle hızlı davranmalı ki bunun gerçek ulaşmış olsa bunun sevabı büyük olduğu için her zaman önce bunu yapmayı tercih eder. Ve bir insan peygamberimiz bir başka hadisinde bunu ifade buyurarak diyor ki bir müminin bir sıkıntısına yardımcı olmak bir ay ibadet etmekten daha sevimli gelir. Yani bu da yine fedakarlığın ibadet edeyim kendi işimi yapayım değil. ...başkası kendi işimi bırakıp başkasının işinin peşinde koşmak bir aylık ibadetten daha faziletle diyor değerli kardeşlerim. Yine bir başka örnek ki Hazreti Cabir'den, Hazreti Cabir bize Ensar ve Muhacir kardeşliğini anlatıyor. Hani Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman attığı ikinci adım buydu... Mekke'li ve Medine'li muhacir Müslümanları, Mekke'li ve Medine'li Müslümanları muhacirle ensarı kardeş ilan etmişti. Bu sevgi, bu kardeşlik o kadar çok ileri gitmişti ki kendi aralarında mallarını bile paylaşır hale gelmişlerdi. Ve o durumda işte Hazreti Cabir bu paylaşımı anlatırken diyor ki o zaman diyor ensarlı Müslümanlar her türlü nimetlerini, ellerindeki imkanları muhacir kardeşleriyle paylaşmak için can atardı. Her türlü çaba sarf ederdi. Öyle ki onları bir nevi oyuna getirerek daha fazla izzet ikram etmek isterdi. Çünkü onların da gözü toktu. Yani muhacir açgözlük yapıp bana ikram ediyor diye her şeyi almak istemezdi. İşte diyor Hazreti Cabir Mesela bir sahabe Ensardan birisi Ki çoğunluğu böyleydi Ensar diyor Hurma hasat mevsimi geldiği zaman Hurmalar olgunlaştığında Gider hurmaları toplardı Hurmalarını bir yığın hale getirdikten sonra İkiye bölerdi Ama Bir tarafının altına Altına hurma dalları doldurur Üzerine hurma koyar yani görünüşte çok kaba görünürdü Bu hurma Diğer tarafına da az koyardı Halbuki gerçekte dışarıdan Bakan bir insan bir tarafta Çok yüksek hurma var Fazla hurma var zanneder Diğerinde az zannederdi Halbuki gerçek tersineydi Az görünen daha çoktu Çünkü çok görünenin altı Hurma dalları dizildiği için e, Yükselmişti Dolayısıyla azdı İşte Böyle yaptıktan sonra en sertten bir Müslüman muhacir Mekkeli kardeşini çağırır dedi ki gel kardeşim e, al e, şunlardan hangisini tercih edersen al derdi hangisini tercih edersen tercih senin birinde çok yığın hurma var diğerinde az hurma var o en muhacir olan sahabe ne yapardı? Fedakarlık, o da fedakarlık içindeydi. derdik ya bu insan bana, benim için malını, mülkünü, servetini feda ediyor. Her şeyi benimle paylaşıyor. Onun için de bunun çoğu çocuğu var. Ben az olanı alayım, az olanı alırdı. De. Bu derdi sana kalsın. Gerçekte o muhacir insan az olanı alayım, çok olanı alayım dediğinde esas çoğunu almış olurdu. Buradaki inceliği bilmem anlatabildim mi? Yani iki taraf da birbirine Fedakarlıkta bulunuyor Birisi karşısındakine daha çok vereyim diye Hileyle azı çok gösterebiliyor ki o adam O adam azı tercih edecek Halbuki az değil çoğu almış olsun diye İşte fedakarlık böyle bir şeydir Değerli kardeşlerim Karşındaki insanı Bu şekilde düşünmektir Ve hem ensarın Hem de muhacireni yaptığı gibi Aç göz olmayıp her ikisi de kardeşini düşünmesidir. Yine ünlü komutanlardan Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bilirsiniz ki Anadolu topraklarını da İslam'ı açan Anadolu topraklarını Antakya'yı fetheden kumandandır Ebu Ubeyde bin Cerrah an. İşte bu sahabe bir gün ordusunun başında ilerlerken... Su ihtiyacı olduğunda Yanındaki yaveri Kendisine soğuk su Ve bir parça da ekmek getiriyor Tabi acıkmış ordu Seyir halinde O suyu soğuk suyu Görünce yanında da ekmeğe Yanındaki yavere Dönüp diyor ki Benim askerime de bunların hepsi dağıtıldı mı Askerlerim hepsi de buna Ulaştı mı dediğinde Yaver biraz boynu bükük hayır efendim diyor ancak bunun üzerine o Ebu Ubeyde radıyallahu anh o soğuk suyu bile kendine çok görüyor ordumun içmediği suyu ben içemem artık soğuk suya ulaşmak bile çölde sıcakta kadar zor bir şey ki ekmeğe de e, suyu da Ebu Ubeyde değerli kardeşlerim tercih etmiyor kullanamıyor neden neden çünkü orduya ulaşmadı diye suda bile ordusunu düşünüyor. Başka bir misal de daha sahabeleri kapatmış olalım. Hazreti Ömer'den. Hani Hz. Ömer <gülüyor> halifeliği zamanında Mecusi Ebu Lü'lü lü tarafından hançerle şehit edilmişti. Hazreti Ömer hayattaki en büyük dostu Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir ile birlikte... Hayatı da onlarla geçmişti. Ölümünün de hem onlarla birlikte olmasını isterdi. Ve e, sağlığında sağlığında Hazreti Ayşe'den ona almıştı ama şöyle düşünmüştü. Olur ya bu kadın benim sağlığımda hilafet makamından çekinerek çekinerek bu makam hatırına bana se sessiz kalmış olabilir. Kendi hayatta Hazreti Ayşe'den Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına defnedilmeye izin aldığı halde bu izni tekrarlıyor. Oğluna tam şehit edildi esnada git oğlum Ayşe'den izin istedi diyor ki hatta ona da söylüyor. Belki diyor bu hilafet makamı için izin vermiş olabilir. Ben ölünce bir daha sor diyor. Gerçekten ölünce tekrar sor diyor ve Hazreti Ayşe'de yine büyüklük göstererek orayı ben kendime saklamıştım ama madem Hazreti Ömer halife Emirül Müminin burayı arz ediyor buyusun diyerek o da bir fedakarlık örneği sergileyerek Tabi e, bir insanın en hayattaki en büyük e, ahireti içinde en büyük ulaşabileceği diye olan hem Hazreti Ebu Peygamberimizle hem babasıyla birlikte kendine ayırt hakkı olan birileri fedakarlık yaparak terk ediyor ki bunu ancak çok derin bir iman ile bunun ne anlama geldiğini bilebiliriz. Değerli kardeşlerim bir de Yermük Savaşı'ndaki bir örnek var. Bu da çok meşhur hepiniz bilirsiniz. 23 Savaşı'ndaki yaşanan fedakarlık örneği. Bu aslında tarihe Not düşürecek bir abide Bir şaheser Bir olaydır aslında fedakarlık Açısından tüm Her yerde okutulması Öğretilmesi gereken bir şeydir kanaatimizce 23 savaşında da Biliyorsunuz Savaşın O sıcak anlarında Bazı sahabeler Gazi savaş yeni bitmiş Ölmek üzereler Yaradılar Can çekiştiriyorlar son nefeslere öyle susazmışlar ki susuzluktan çatlayarak ölmek üzereler, yaralılar susuzlar, su diye kıvrandıkları esnada kendilerine su getiriliyor sahabeler Haris, Hazreti Haris almıyor suyu kendisinin susuzluktan çatlamak üzere olduğunu biliyor ama aynı durumda bir de yandaki arkadaşının olduğunu biliyor ona git diyor Su getiren kişiyi ikincisine gönderiyor. O da aynı pozisyonda, o da susuzluktan çatlayıp ölmek üzere... ...ama kendi susuzluğuna rağmen o da bir diğerine... ...bazı rivayetlerine, rivayetlere göre pek çok sahabe o esnada susuzluktan ölüyor. Nasıl ki o su biri öbürüne, diğeri öbürüne dağıtıyor, suyu dağıtan kişi tekrar başa döndüğünde çünkü hiçbir anlıyor, en başa tekrar dönüyor bakıyor ki sırayla bu ölmüş diğerine geçiyor ölmüş diğerine geçiyor ölmüş çünkü az bir su var ben içersem kardeşim susuz kalır işte o zaman Hazreti Haris Hazreti İkrime Hazreti İyas bunların hepsi 23 savaşında susuzluktan kardeşlerine fedakar davrandıkları için şehit oldular ölümleri o anda bu düşünceye oldu değerli kardeşlerim Malum olduğu üzere Sultan Fatih Hazretlerinin de fedakarlıkla ilgili yaşadığı bir hadise vardır Sultan Fatih İstanbul'u fethetmeden önce tebdil Kıyafet Çarşı Pazar geziyor Neden? Çünkü bir ordunun İstanbul'u fethetmesi için Ordunun da halkın da hazır olması gerekir ne layıksanız öyle idare olursunuz. Eğer siz kötüyseniz başınızdaki idareler de idare de kötüdür. İyiyseniz idare de size göredir. İşte eğer ordu, toplum bu fethe hazırsa fethedebiliriz. Bu düşünceyle Hazreti Sultan Fatih tertihi kıyafet çarşı pazar geziyor. Çarşı pazarda gezdiği de Oradaki insanların, ahalinin durumunu görmek. Tartıda hile yapıyorlar mı? Kimseyi kandırıyorlar mı? Bozuk mal satıyorlar mı? Bunları görecek. Ve evden aldığı işte sipariş belki de e, pirinç alacak, yağ alacak, bilmem işte zeytin alacak. Buna benzer birkaç tane e, 3-4 parça malzeme alacak evine onun için gelmiş. Geliyorsa çarşıyı gözetleyerek birinci kişiden alışveriş yapacak e işte pirinç var mı var? Pirinci alıyor. Tabi tartıyı vesaire kontrol ediyor, bakıyor ki düzgün. Ondan sonra diyor ki, şimdi pirinçten sonra bir şey, bana bir de yağ lazım. Efendim diyor, ben bugün siftah yaptım. Size mal satamam, komşuya gidin. Komşuya gidiyor, komşudan da yağ alıyor. Yağdan sonra işte üçüncü parça diyelim ki zeytin istiyor ondan da o da diyor ki yok diyor biz size bugün satamayız ben bugün siftahını yaptım Allah bereket versin komşuya git bir de o siftahı yapsın ve başa kadar dönüyor birkaç parça malzeme alacak ve o kadar, o kadar fedakar komşusunu düşünen insanlarla karşı karşıya ki ve işte bir mal sattıktan sonra Komşum alışveriş yapsın diye bırakıyor Ve Hazreti Fatih de Bu pozisyonu görünce Allah'a hamd ediyor Ya Rabbi sana büyük hamdü senalar olsun ki Böyle bir toplum lütfettin Ben diyor değil böyle fedakar insanlarla İstanbul'u dünyayı fethederim Ve Gerçekten de bu olaydan sonra artık toplumun da feth hazır bir toplum olduğunu görüyor. Kısa bir süre sonra da İstanbul'un fethi gerçekleşiyor. Değerli kardeşlerim tabii ki peygamberimizden de bir rivayet aktarmamızda yarar var ki Sehl bin Sad'dan rivayet olduğuna göre diyor ki Sehl bir gün bir kadın peygamberimize Gelerek yaratıyor Allah bunu kendi elimde sizin için ördüğüm bir işte bürde veya kumaş elinde ördüğü bir şey Bunu ben kendi ellerimle sizin giymeniz için yaptım diyor Ve peygamberimiz de hani bir sanatçının e, şiirleri içerisinde de bu var Bu olay e, orada anlatılıyor Giydiye diye getirdiğinde peygamberimizi çok beğenerek o bürdeyi alıyor giyiyor Ardından orada bulunan sahabelerden birisi ya Resulallah diyor o benim çok hoşuma gitti Bana verir misiniz Tabi peygamberimiz de böyle bir şey Yeni kendisi için hediye edilmiş Güzel bir bürde var ama Hiç tereddüt etmeden buyur al diye veriyor Tabii bu sahabenin Peygamberimizin giydiği Bürdeye böyle Davranmalarını diğer sahabeler Hoş karşılamıyor kızıyorlar Diyorlar ki sen niye böyle yaptın ki Peygamberimizin Zaten ona ihtiyacı vardı hem kendisi çok beğenmişti. Hem de biliyorsun ki sende peygamberimiz kendisinden istenen hiçbir şeyi reddetmez. Zaten sana peki diyecekti. Peki. Ve o sahabede onun da kendine göre bir düşüncesi var. Diyor ki ben de biliyorum Peygamberimi çok beğendim ama ne yapayım ki ben bunu kendime kefen olarak saklıyorum diyor. O da o düşünceyle peygamberimizden onu anlamı almıştı. Ne anlatıyoruz değerli kardeşlerim? Peygamberimizin, sahabelerin, büyüklerin, insanların fedakarlıklarını, fedakarlığın nasıl olması gerektiğiyle fedakar toplumun nasıl bir sonuç verdiğini. İşte onun için fedakarlığın zıddı da egoist olmaktır, bencil olmaktır, menfaatine düşkün olmaktır. Bir insan eğer bu kötü özellikler varsa kendisi iyi ahlaki özelliklerle süslenmemiştir değerli kardeşlerim Fedakarlığın zıttı olan şeyler bunlardır ve fedakarlık bir insanda sevgiyi celbeder nefreti giderir Aksi de nefreti getirir Fedakar bir insan Allah'ın meleklerin ve tüm inananların sevgisine mazhar olur Zaten fedakar kelimesi de köken itibariyle Arapça e, f dal eliften gelir ki fidye de bunun kökenedir. Fidiye vermek de bu kökten gelir. Feda etmek, anam babam sana feda olsun Ya Resulallah diye sahabenin söylediği gibi fedakarlık budur. Onun için bir fedakar bir insan sevgiye mazhar olur. Fedakar olmayan bir insan da menfaat, peres bir insan da kendi çıkarına düşkün insanda nefreti celbede insanların nefret etmesine sebep olmuş olur. Ve Hazreti Mevlana da diyor ki değerli kardeşlerim mum, mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bazen olur ki çok basit fedakarlıklarla bile bahsettiğimiz öyle canlı feda ederek son nefeste İçeceğin suyu değil, çok daha basit fedakarlıklarla bile insan rızayı ilahi elde edebilir. Ve onun için bir mum, başka mumumu tutuştururken nasıl ki ışığından bir şey kaybetmeyecekse... ...bazen çok çok küçük fedakarlıklar yapılarak büyük nimetlere, büyük rızaya mazhar olabilir bir insan. Onu elde etmelidir, serçe gibi de olmamalıdır bir insan... Hani serçe için anlatılır ki serçeye bir gün demişler ki ya demişler senin bu afedersin pisliğin var ya çok değerli yani buna insanlar gübre diyorlar çok çok değerli bir şey bilsen ki ne kadar yarıyor mesela demişler bu gübre gübreyi alıyorlar senin pisliğini affedersiniz tarlalara koyuyorlar işte narenciye çift çift veriyor bilmem. Diğer yeşil sebze meyvelere sebzeye kullanıyorlar ki boyları üç misli artıyor bu kadar çok değerli insanlar demiş Serçeler hayvanlar alemi kendi aralarında çok fazla yararlı bir şey bu gübre İşte serçe de bunu duyduktan sonra demiş ki, ya bunu biz niye görmüyoruz Bunlar bu kadar her şeyden yararlanıyor da bizim niye şeyimiz yok Ve ne yapmaya başlamış Artık gidip affedersiniz defa ihtiyacı olduğu zaman ta denizin ortasına gidermiş ki oraya pistini yapar dönermiş niye kimseye yararım dokunmasın diye bazı insanlar da böyle olabilir yani küçük bir menfaat değil sıradan bir şeyinden biri aman ha bu insanların işine yarayacak insanlar bundan çıkar hayır menfaat görecek diye kendi kendini paramparça eder daha büyük acılara girer de yeter ki insanlara hiç hayrim dokanmasın diye insanlar serçe gibi olmamalı değerli kardeşlerim. Tabii ki bu noktada cömertlikle bir bağlantı da kuracak olursak fedakarlığa. Hani cömertlik üç kısma ayrılır. Nedir bunlar? Birincisi sakavet makamıdır. deriz diye sakı makamı. Bu sakavet makamındaki cömertlik. Bir insanın elindekinin yarısını vermesidir eğer elindekilerin yarısını paylaşabiliyorsan sakıysin ama bundan daha üst bir mertebe var ikinci mertebe o da cüvd dediğimiz bir cömertliğin ikinci kademedeki mertebesi cüvd dediğimiz cevabül kerim diye geçiyor ya Rabbimizle ilgili işte cevap. bu da nedir bir insanın elindeki nimetlerin çoğunu paylaşabilmesidir. Birinde yarısıydı, ikincisinde çoğunu verebiliyorsa cüd mertebesine ulaşmıştır. Üçüncüsü de ifer dediğimiz fedakarlık mertebesidir. Fedakarlık insan ise elindekinin hepsini paylaşabilmektir. Yani fedakarlık başkası için yaşamak, elindekinin hepsini de Başkasıyla paylaşabiliyorsan O zaman cümhettin de En üst mertebesi olan Fedakarlık makamına Ulaşmış olursun değerli kardeşlerim Ve hani Gençlik tarif ederken denir ki Genç Davası uğruna Fedakarlık yapabilen insandır Yani Genç olmak demek Öyle 16 yaşında olmak demek Değildir bir insan Tığ gibi delikanlıdır Taşı sıksa suyu çıkarır ama eğer elinden hiçbir iş gelmiyorsa Hiçbir inancı için fedakarlık yapmıyorsa 80 yaşındaki adamdan daha kötüdür Ama 80 yaşında olup da inancı için fedakarlık yapabiliyorsa Müsvet adım atabiliyorsa bu gerçek delikanlıdır Onun için fedakarlığın da aynı zamanda Özellikle inanç açısından da her türlü Zorla göğüs germek olduğunu düşünelim değerli kardeşlerim. Şimdi sözlerimizi toparlarken baştaki okuduğumuz ayet kerimen sebebin üzerine geliyoruz. Buyurmuştu ki Rabbimiz: Oy Firûne ale kana bihim O kimseler öyle kimselerdir ki kendilerinin ihtiyacı olmasına rağmen başkalarını kendilerine tercih ederler. İşte değerli kardeşlerim bu ayet-i kerime ile ilgili rivayet olunduğuna göre bir gün bir sahabe peygamberimizin yanına geliyor. Ya Resulallah açın diyor. Aç. Bilmiyor ki peygamberimiz de onda aç. Peygamberimizden yiyecek bir şeyler istiyor. Peygamberimiz de hemen doğru eve koşup hanıma soruyor. E, var mı yiyecek bir şey? Diyor ki ya Resulallah yalnızca su var sudan başka bir şey yok diğer hanımlarına soruyor ki evde hiç kimsede ya Resulullah evde sudan başka bir şeyimiz yok diyor peygamberimizde sudan başka bir şey olmadığı için aç olan bu gelen kişiyi de doyurmak istiyor gelip mescidi nebide de sahabelere sesleniyor diyor ki kim bu arkadaşınıza ikramda bulunmak ister tabi peygamberimizden böyle bir talep gelince sahabelerden birisi hemen hatırlıyor ya Resulallah ben diyor tabi evine haber vermiş değil eve misafir evde ne var ne yok o durumu da bilmiyor ben diyor ya Resulallah alıp peygamberimizin verdiği o sahabeyi o aç olan insana evine alıp götürüyor evine geldiğinde misafiri eve içeri buyur ediyor kendisi hanımın yanına geçiyor diyor ki hanım peygamberimizin misafiri buna muhakkak ikram etmeliyiz ne var evimizde yiyecek neyimiz var hanım da boynu bükük çarlını çar diyor ki efendi evimizde çocuk, çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok yani de bana bile yiyecek yok sadece çocuklara yetecek bir şey var tabi sahabede birden bir yandan ikram etmek istiyor ama bir yandan evde de bir şey yok Diyor ki hanımını hanım diyor sen çocuklar hemen uyut, Uyusunlar ki yemeklerde olmasın. Sonra diyor yemekte az, hani az yeme getirsen ben yesem o yese e, o gelen misafir de rencide olur. Az yemek var, e, bunların yeme azmıştı. Onun için de diyor şöyle bir plan kılıyor. Çocuklar uyuttuktan sonra. Ben diyor içeriğime götürelim iki tane de kaşık alalım. E, lambaları sen söndür diyor. Biz yemeğe başlarken ya lambalar sönsün. Ve kendisi de yemeğe getiriyor. O misafiriyle beraber başlıyorlar yemeğe iki tane kaşık. Az da çok az bir yiyecek. Lambayı da ev hanımı söndürdüğü için etraf bir anda karanlık oluyor. Tabi misafir de seslenmiyor. Hani lamba filan demiyor. Başlıyor elinde kaşık. ...sahte yiyormuş gibi yaparak... ...ev sahibi yemeğe... ...kava kaşığı elini götürüyor... ...kaşıkla ağzına kadar yaklaşıp... ...geri döndürüyor. Sadece el misafir... ...görüntüden... ...ev sahibinin yemek yediğini zannediyor... ...ve birlikte o gece geçiyor... ...aç misafirine ikram etti... ...misafir duydu kendi aç... ...işte fedakarlık... ...başkasını kendine tercih etme... Ve bu halde Biraz sonra yemek yenip bitiyor Yormuş gibi yaptı Ev sahibi diğer misafir de Yedi karnını doyurdu Evde o gece kalıyor sabah namaza Geldiklerinde Peygamberimiz bu ev sahibi Olan sahabeye diyor ki Le gad aciballahu min saniyikume Bidayfikume Elleyle Allah'ın diyor bu gece Misafirinize yaptığınız On muamele Allah'ın Hoşuna gitti Öyle bir fedakarlık içerisindeler ki Numara yaparak Misafirin karnını doyuruyorlar Değerli kardeşlerim Ve son bir sözle de inşallah sohbetimizi Kapatmış olalım Ülkemizde Son devirde yaşamış Ünlü mutasavvıflardan Büyük Gönüller Sultanı Merhum Abdülaziz Bekkine Hazretleri Diyor ki değerli kardeşlerim Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin ölçüsü ise fedakarlıktır. Fedakarlık yapmayanın sevgisine itibar edilmez. Eğer sen bir şeyi seviyorsan her şeyin ölçüsü vardır. Sevginin ölçüsü nedir? Öyle sevgi Metro ile, metro ile, herhalde kilo ile ölçülmez. sevgiyle ile fedakarlıkla. Eğer sen Allah'ı, Rasulünü, Allah'ın dinini, Allah'ın davasını seviyorsan, onun için fedakarlık yapmak zorundasın. Fedakarlık yapan insan, fedakarlık yaptığı şeyi seviyordur. Ama fedakarlık yapmıyorsa da sevgiden bahsetmesinin bir anlamı yoktur değerli kardeşlerim. Selamun Aleyhi Müslim ve sellim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.